Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Kardeşlerim bugün 25 Mart 2017 Cumartesi Bugünkü dersimizin konusu İslam'da affedici olmak İnsanlara dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize hayırlı davranmak ve müsamahanın önemi bunun hakkında konuşacağız dilimizin döndüğü kadar Allah Azze ve Celle bana anlatma kabiliyeti ihsan etsin size de dinleyip iyice anlayıp uygulamayı sevdirsin ve kolaylaştırsın aynı mesele benim için de geçerli Kardeşlerim ilk önce hoşgörünün ne demek olduğunu açıklayalım. Hani diyoruz ya hoşgörü hoşgörü de ne demek bu hoşgörü? Yani kelimeleri ve kavramları içini doldurarak anlatırsak taşlar yerine oturmuş olur herkes anlatmak istediğimizden anlatılandan en güzel şekilde ne yapar? Hisse çıkarır. Hoşgörü bir kusurun bir hatanın affedilmesi, yanlış bir şeyin bağışlanması demektir. İslam literatüründe bunun ismi müsamahadır. Müsamaha. Evet kardeşlerim. Biz bugün Müslümanlar olarak Müsamahaya Bugünlerde en çok muhtaç olan Bir topluluğuz Bakıyorsun Müslümanlar çok güzel Kaynaşmışlar İslam kardeşliği Meselesinde Çok güzel konuşuyorlar Edebiyatını çok güzel Yapıyoruz ama küçücük bir mesele cereyan ediyor aramızda hemen ayrılmalar baş gösteriyor. Müslümanlar arası hele hele bizim gibi sadece Kur'an'ı, sadece sünneti, sadece sahabe-i kiramdan gelen muteber rivayetleri alıp ümmetin ulemasına hürmet gösteren kimseler arasında bu müsamahanın daha detaylı şekilde, daha güzel bir şekilde yaşanması lazım. Ama ne hikmetse Müslümanlar birbirlerine karşı en müsamahasız Topluluk haline geldi son durumda. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ve sünneti okuyup anlamayı sahabe-i kiramın Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in hazaratının kardeşlik hukukuna nasıl riayet etmişlerse onlar gibi kardeşlik hukukunu en güzel şekilde hayatlarına tatbik edenlerden bizi eylesin. Evet. İnsanların kusurları ile insanları kabul etmek lazım. Yani insanların bazı hatalarını toleranslı davranarak, küçük hatalarda, büyük hatalar değil, yani anlatacağız hangi meseleyi, Affedeceğiz, hangi meseleyi görmezden geleceğiz ama hangi meseleyi de affetmeyeceğiz. Evet, Müslümanlar birbirlerine karşı iyi niyetli olmalı ve toleranslı davranmalılar. Ama her hata, her kabahat, her kusur da bağışlanacak diye bir kaide de yok. Bağışlanacak olan meseleler var, bağışlanmayacak olan meseleler var. Evet. Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlıyor. Bütün günahları yeter ki kul ne yapsın tevbe etsin. Bu günahın içine şirk günahı bile giriyor, dahil oluyor. Allah Azze ve Celle'nin tevbe edildikten sonra dönüldükten sonra Terk edildikten sonra bağışlamayacağı hiçbir günah yok. Şirk buna da dahil. Kişi şirki bir davranışta bulunur, dinden çıkar, bir başka birisi de gelir ona der ki senin bu yaptığın davranış Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmadır sen bunu terk et adamın aklı başına gelir istifar getirir eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu der İslam dairesine yeniden girer Allah azze ve celle bunun yapmış olduğu günahı bağışlar Allah bağışlayıcıdır celle şanuhu Allah azze ve celle kendisi bağışlayıcı olduğundan dolayı bizim de bağışlama hususunda onun bu vasıflarına benzer bir sıfatla sıfatlanmamızı ne yapıyor istiyor. Ama Allah'ın Celle ve Aley bağışlama sıfatı ayrı kulun bağışlama sıfatı ayrı. Allah'ın ki Celle şanuhu Allah'a has kulların ki kullara has. Evet Bir kardeşimiz bir kabahat, bir günah, bir hata işlediğinde ne yapmamamız lazım? Onu ele alıp milletin yanında rezil kepaze etmememiz lazım. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davranışı bizim için numune olmalı. Resulullah aleyhisselatü vesselam ashabını eğitiyordu. Nasıl eğitiyordu? Bir kabahat görüyordu, bir hata görüyordu. Düzgün olmayan bir davranış görüyordu. Ey falanca, ey feşmanca sen niye böyle yapıyorsun deyip de milletin yanında mescidin içerisinde çarşıda gezerken onları ne yapmıyordu? İkaz etmiyordu. Görüyordu ama yutmuyordu da. Terk etmiyordu da camiye gelip de herkes toplanıldığında toplandığında diyordu ki sizden birileri şu şekilde hareket ediyorlar. Onların bu şekilde davranmaları Allah'ın celle ve ala hoşuna gitmiyor. Resulü de bundan razı değil. Neden bu gibi davranışlarda bulunuyorsunuz? Bak adam kendi kabahatini ne yaptı? Bildi. Anladı anladı Bundan vazgeçti. Yanındaki adam anladı mı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam falanca sahabe-i kirama bunu söyledi. Anlamadı. Herkes bundan ders aldı. Kabahati işleyen bir, e, bizzat ne yaptı? İşlemiş olduğu kabahatin Allah ve Resulü tarafından hoşlanılmadığını öğrendi. Kabahati işlemeyen de böyle bir davranışın Allah ve Resulü tarafından kabul edilmeyeceğini öğrendi. Bak ikisi de ne yaptı? Bilgi sahibi oldu. Ama nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizin aranızda şöyle şöyle davrananları görüyorum. Onlar ya bunlardan vazgeçerler yahut da başlarına büyük bir felaket gelir. Hem tehdit ediyor hem de adamı ne yapmıyor? E, alenen milletin arasında Belirtmiyor. Evet, kabahat işleyen kişi mahcup edilmez. Sabır ve anlayış gösterilerek düzeltme, hatasından vazgeçme fırsatı verilir. Ama biz bugün öyle mi yapıyoruz? Allah göstermesin. Bir kardeşimiz e, hataen bir iş yapsa yahut da cehaleten bir iş yapsa artık biz biliyoruz ya, neden böyle yapıyorsun ya? milletin yanında ne oldu? O kardeşi kazandın mı, kaybettin mi? Yani millet <gülüyor> sana ne yapmadı? Alkış vurmadı velev ki alkış vursa. Ve qulu lin husna. İnsanlara güzel söz söyleyin. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hiç kimseyi incitici bir söz söyleyerek onu irşad etme yoluna gitmedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadimlerinden on sene yanında hizmet eden bir sahabi var. Enes radıyallahu anhu. Vallahi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme on sene hizmet ettim geceli gündüzlü bir defa dahi olsa yüzünü ekşitip bana ey Enes neden bunu böyle yaptın demedi. Biz diyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba edelim, edelim. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti sadece yemekte mi var? Ne yapıyormuş? Üç parmakla yiyormuş, sağ eliyle yiyormuş. Efendime söyleyeyim ne yapmıyormuş? Ee, yemek esnasında kimsenin ağzına bakmıyormuş, sağa sola, sağa sola inhiraf etmiyormuş. Bardağın içine hohlamıyormuş. Nefes vermiyormuş. Neymiş? Peygamber aleyhissalatü vesselam kulaklarına kadar kaldırıyormuş, elini göğsüne bağlıyormuş. Sadece sünnet bu mu? Hani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ''İnneme bu'istu en utemmime mekarimel ahlak'' dediği ''Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim'' deyip de ''En güzel ahlakı ashabı arasında'' tahakkuk ve tecelli ettirmek için davranışları. Bunlar sünnet değil mi? Bunlar bizi bağlamıyor mu? Namazda topuklarımızı birbirine değdirmeye riayet ettiğimizden daha fazla birbirimizin arasında kardeşliği ihsas ettirmek için ne yapmalıyız? Çaba sarf etmeliyiz. Adamın ayağı yamuktur. Adamın efendime söyleyeyim bir özrü vardır. Topuğu senin topuğuna değmeyebilir. Bundan bir nakıza gelmez ona. Ama ahlakı hamide sahibi değil de ahlakı seyyiye kötü bir ahlak sahibi ise bu hem kendisine zarar eder hem de çevresine ne yapar? Zararı dokunur. Evet. konularda müsamahakar davranacağız? Hangi konularda müsamahakar davranamayız? Dini konularda akidevi ve ameli konuların belirlenmesinde ve uygulanmasında bu durumlarda bizim birilerine müsamahakar davranmamız caiz olmaz. Çünkü Dinin emir ve nehiilerini, yasaklarını ve serbestisini koyan Allah'tır celle şanuhu ve onun izin verdiği Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani yapılan bir hatayı ya hadi bu hatayla ne yapıversin, olu versin, gidi versin denilmez. Şimdi bazıları, bazı bidat ehli şu şekilde bir misal getirirler bu dinin temellerine <gülüyor> dinamit konulmasıyla eşdeğer olan bir şey neymiş köyün birinde bir hoca varmış köyde kimse namaza gelmiyormuş soğuktan abdest almak zor geliyormuş onlara demiş ki gelin abdestsiz kılın pabucunuzla beraber efendime söyleyeyim pis dahi olsa gelin kılın durun Allah'ın huzuruna 40 sene ne yapmış o insanlar abdest almadan namaz kılmışlar yolda yürür gibi mescitlere gelmiş o şekilde kirli üstleriyle başlarıyla namaz kılmışlar adam Başka bir yere tayin olmuş. Gitmiş. Hikaye bu ya. Ama bunun aslı astarı da var. Yani sadece hikaye deyip bunu ne yapmayalım? Hikayeyi bir kabul etmeyelim. Bunda bir ana fikir çıkarmak lazım. Ondan sonra bir bakmışlar. Adamlar abdest almıyor. Taharet almıyor. Paldır küldür giriyorlar içeriye. İmamla beraber yatıp kalkıyorlar. İmam bakıyor ki hiç abdest alan yok. Diyor... Siz abdest almıyor musunuz? Ya soğuktan ötürü biz namaz kılmıyorduk abdest alacağız ayağımız üşüyecek diye. Bizim hocamız dedi ki Allah kabul eder gelin siz alışasıya kadar bilmem ne yapasıya kadar abdestsiz namaz kılın gelin öğrenin bilmem ne yapın. Böyle mi böyle? Gidiyor o hocanın yerine yeni hoca diyor hocam böyle böyle bir durum var. Cemaat ne abdest alıyorlar ne bir şey efendim kirli pabuçlarıyla geliyorlar namaz kılıyorlar bu nasıl siz bunlara e, 40 seneden beri bu şekilde terbiye verdiniz bu şekilde olur mu namaz kılma durumu yahu diyor ben onları diyor pabuçlarıyla abdestsiz şekilde diyor ne yaptım camiye soktum sen de diyor abdest alır pabuçlarını diyor çıkart kardeşim böyle şey olur mu ya o adamlar 40 seneden beri üzerlerine namaz farzken ne olmuş abdestsiz, taharetsiz gelmişler, eğilmiş kalkmışlar. Namaz kılmış olurlar mı? İşte biz ne yapmayacağız? Allah Azze ve Celle'nin belirlediği konularda kendimiz bir konu belirleyip tahfife gitmeyeceğiz. Şeriatın kestiği parmak ne yapmaz? Acımaz değil mi? Acımaz mı? Acır. Yani şeriat adamın parmağını keserken Sinirlerini alıyor ondan sonra mı kesiyor? Hayır o ne demek? Şeriatın kestiği parmak eğer kesilen parmak sahibi parmağının kesilmesine hak sahibi olduysa ne yapmayacak? Hiç canı acımayacak. Çünkü o parmağın kesilmesine sebebiyet kendisi verdi. Evet kardeşler ha, demek ki biz ne yapamazmışız? Aleyküm selamun rahmetullahi wabarakatuhu. Allah'ın Celle ve A'la koyduğu kaideleri delemezmişiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın koyduğu kaideleri yumuşatamazmışız. Nasıl konulduysa o şekilde. Ama tebliğ ederken tebliğcı öğretmen olan anlatan kişinin mülayim olması lazım. Ya kardeşim sen şuna bak şuna bak ya Gözünde efendime söyleyeyim çapak duruyor. Olen sen gelmişsin camiye. Bir böyle gözünde çapak olduğunu söylemen var herkese duyura duyura. Bir de yanında gidip de kulağına eğilip kardeş galiba şurada bir şey var göremedin. Onu alır mısın? Seni ne yapmasınlar? Tezif etmesinler. Hangisi? Hangi davranış karşıdaki adamın muhabbetini, sevgisini, dostluğunu sana getirir? Öyle değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam abdest alırken ayaklarının topuklarının çatlamış olmasını görüyordu sahabe-i kiramdan. Nasıl öğretti onlara? Fevelun lil a'kab. Fevelun lil a'kab min Yazıklar olsun ateşte ateşe girip de otalanacak ateşin değeceği topuklara. Ne yaptı o zaman sahabe-i kiram? Topuklarını yıkamak için biraz daha özen gösterdiler. Kimseyi Peygamber aleyhisselatü vesselam parmağıyla işaret ederek adını söyleyerek ne yapmadı? Düzeltmeye çalışmadı. Biz bugün ne yapıyoruz? Evet, dinin emir ve nehilerini koyan Allah ve Rasûlüdür. Bunun yanında eğer bu konularda bir genişlik ve müsamaha varsa onu da zaten Allah ve Rasûlü ne yapmıştır, ortaya koymuştur, bildirmiştir. Ancak Allah'ın Celle Şanuhu ve Rasulünün sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in kolaylaştırdığı kadar kolaylaştırabiliriz. Hani müsamahakar olacağız diye şeriatı ne yapamayız? Delemeyiz. Buna bir misal verecek olursak şunu veririz. Soğuktan ayağı üşüyüp de kusura bakmayın çişini tutamayan bir adam ne yapar? Sabahleyin Evinde ılık suyla abdestini alır. Çorabını giyer. Mesini giyer. Öğle namazında çorabının ve mesinin üzerine mes verebilir mi? Verir. Tabadda'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve mesaha alel cevrabeyn ve na'leyin Resulullah aleyhissalatü vesselam. abdest aldı. çoraplarının ve ayakkabılarının üzerine meshetti var mıymış çorapların üzerine meshetmek huffun üzerine yani mestinin üzerine meshetmek var mı var ayakkabının potinin çizmenin üstüne meshetmek var mı Var. yeter ki ayağına geçirdiği giydiği nesne kabeyn kemiklerini ne yapsın yukarıya çıksın bu Peygamber Aleyhisselatu vesselamın gösterdiği bir kolaylık mı? Evet. Ha şimdi Yasiru Aleyhisselatu asiru kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hadis bu. Şimdi adam ne dedi? Ya benim kolum da üşüyor, ayağım üşüdü gibi. Hadi ayağıma ne yaptık? Bir kolaylık bulduk. Adam şimdi geldi, sordu. E, ben de kolaylık iş şey edeceğim ya, göstereceğim ya kardeşim bir tane eldiven giy şeyine kadar iler merafiq ediyor ya Allah Azze ve Celle mirfakaya kadar e, kollarınızı yıkayın mirfakayı yani dirsek kemiğini geçen bir eldiven giy o eldivenin üzerine mesh edersin, ayağına mesettiğin gibi yani çorabına yahut da mestine yahut da potinine e, çizmene bu kolaylık olur mu? gök yere düşse Kıyamete kadar beklesen böyle bir kolaylık ne olmaz? Olmaz. Kabul olmaz. Demek ki kolaylık nasıl olacakmış? Allah'ın Celle Şanuhu gösterdiği şekilde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde olacakmış. Kafadan kolaylık çıkarmayacakmışız. Çıkarırsak hem fetva verdiğimizden dolayı kendimiz dalalet ehli oluruz hem de karşıdaki adamı da dalalete sevk etmiş oluruz evet şimdi adam gelse burada bizim şahsımıza hakaret etse biz deriz ki bilemedi yahut da birisi bunu doldurdu yahut da Karısıyla kavga etti, karısına söz geçiremedi de beni biraz zayıf buldu geldi bana horozlandı deriz hoşgörülü davranır mıyız davranırız davranmamız da lazım. Ama birisi gelse Allah Azze ve Celle'ye küfretse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sebbetse biz buna karşı ne yapamayız hoşgörülü davranamayız davranabilir miyiz davranamayız peygamber aleyhisselatü kendi nefsine karşı yapılmış olan her türlü hakaretine yaptı affetti ama dine karşı yapılan hakaretlerin hiçbirisini yutmadı kabul etmedi onların hemen ne yaptı cezalarını verme verdirme hususunda tayakkuza geçti yani bileceğiz nerede hoşgörülü davranıp, nerede katı olacağımızı. Evet. Bir kimse bizim hakkımızı yemiş olsa, bizim hakkımızı yemiş olsa, biz ne yaparız? O hakkı almaya çalışırız ondan. Ama alamadık. Yahut da küçük bir meseleydi kardeşimizle aramızda. Eğer bunu ben dile getirmiş olsam bu kardeş benden kızacak, ayrılacak, bana karşı kin besleyecek? Ben onu ne yaparım onu affederim. Affetmem de lazım çünkü 3 liralık, 5 liralık gibi bir mesele aramızda buza ve kine sebebiyet verecekse insanın bundan vazgeçmesi lazım. Ama bir başka Müslümanın, bir başka kulun, hakkını üzerine geçirdiyse o kimse de sana müracaat ettiyse hakkını alabilmek için sen o zaman ne yapacaksın? Güzel bir üslupla ikisinin arasını bulacaksın. Haklı kimse haklı kimse o hakkını alacak verecekli olan kimse de ne yapacak? Hakkını verdiğinden dolayı yarın Allah Azze ve Celle'nin huzurunda borçlu olmayacak sen de hakem olup da iki Müslümanın arasını bulduğundan dolayı Allah Azze ve Celle tarafından taltif edileceksin hiç kimse hiç kimsenin hakkını ne yapamaz ödeyemez diyemez senin ondan alacağın varsa ya boşver vermeyiver canım sen de Efendime söyleyeyim affediver ha sen söylersin Aranızda efendime söyleyeyim alışveriş mevzusu olduktan sonra arayı bulmak için zaten fukara veremiyor istiyor vermek ama veremiyor. Senin de o kadar çok buna ihtiyacın yok. Hibe et de Allahuazza ve celle ahirette sana daha hayırlısını ikram etsin. Böyle söylersin. vermesen de bir şey olmaz. Deyip de öteki haber, alacaklının haberi olmadan ne yapamazsın? Hak sahibi olan kimsenin alacağını ne yapamazsın? Ödeyemezsin. Yani ödenmemesi hususunda bir fikir beyan edemezsin. Evet. Suç kime karşı işlenilmişse? Mağdur kim olduysa ancak affedici de o olur. Devlet ne yapıyor şimdi? Devlet reisi, cumhur reisleri senede bilmiyorum birkaç kişiyi affedebiliyormuş ölüm e, cezası almış olan kişiyi. Yahu benim babamı öldürmüş, onu sen affediyorsun. Bu hakkı sana kim verdi? Yani devlet reisi dahi olmuş olsa kimse suçluyu ne yapamaz affedemez. Suçluyu affedecekse mazlum olan affedecek. Yani toleranslı davranalım, hoşgörülelim bilmem ne yapalım burada ne yapmıyor geçmiyor bak. Evet. Evet. Bizim dinimiz hoşgörü dini, bizim dinimiz hoşgörü dini diyoruz ama o hoşgörü de neye karşı? Affedilecek olan kendi nefsimize karşı yapılan cürümlere karşı. Allah'a karşı işlenilen cürümlere biz ne yapamayız? Hoşgörüyle bakamayız. Resulullah'a karşı işlenilen suçlara karşı biz hoşgörüyle bakamayız. Dinimize karşı olan işlenilmiş suçlara karşı da hoşgörülü davranamayız. Ama kendi hakkımızdan feragat ederiz. Evet, inancımıza göre ahlaksızlık, zulüm, şiddet asla hoşgörülmez. Ve ki mazlum olan kişi kafir dahi olmuş olsa. Ona yardım etmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde Mekke-i Mükerreme'de, <gülüyor> Mekke-i Mükerreme'ye bir tüccar geldi. Mallarını satacak. Tüccarın yanında güzel bir kız da var, kızı da var. Ebu Cehil bunun mallarını aldı, sanki parayla alıyormuş gibi. Kızını da evine indirdi, misafir edecek gibi. Ne adamın parasını ödüyor, adam çünkü başka yabancı memleketlerden gelmiş. Ne de adamın kızını çıkarıyor. Adam gidiyor müracaat ediyor. Artık malı teslim etmiş Ebu Cehil'e. Parasını alacak memleketine gidecek. Mekke'yi mükerremeden alacak olduğu nesneler var. Onları alıp memleketine dönecek. E adamın parası ödenmiyor. Kızını da evden koyu vermiyorlar. Adam tabii yardım istiyor insanlardan. Yani yok mu bana diyor yardım edecek. Kafirler Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde toplanmışlar, sohbet ederlerken bu adam geliyor, Kureyş'in büyüklerinden yardım talep ediyor. Dalga geçmek için diyorlar ki Muhammed'e git o halleder senin işini. Sen söyleyene değil, söyletene bak. kadir Allah her şeye kadir. Bak Allah azze ve celle o oyun içinden neler çıkarıyor. Adam ne bilsin onların dalga geçtiğini gidiyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Halini arz ediyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hışımına kalkıyor. Abu Cehil'in kabısına gidiyor. Kapıyı çalıyor şiddetle. Ebu Cehil çıkıyor. Görse karşısında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la alacaklı olduğu tüccar. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu duy adamın diyor hakkını öde. Kızını da diyor ne yap? Çıkar diyor dışarıya. Tamam diyor ya Muhammed. Hemen diyor paraları getiriyor. Getiriyor adamın hakkını ne yapıyor? Ödüyor. Adamın kızını da teslim ediyor. Adam alıp efendime söyleyeyim kızıyla kazandığı parayı gidiyor memleketine. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam her cihette bize numune. Benim arkadaşım, benim Oğlum benim kardeşim velev ki suçlu olsun. Sen kimsin lan? Seni tanımıyorum ben. Böyle davranmak yok İslam'da. Karşıdaki mazlum kim olursa olsun ne yapacağız? Onun hakkını almasına eğer bizim elimizle alınacaksa yardım edeceğiz. Bak zalime karşı... Zalime karşı toleranslı olmayacağız. Zalim bizim en yakınımız olsa dahi. Tabii biz kendimiz de zalim olmayacağız. Kulil haq ve lev ala nefsik. Doğruyu söyle diyor Resulullah aleyhine de olsa. Yani kişi aleyhine de olsa ne yapacak? Doğruyu söyleyecek. E kendi aleyhine doğruyu söyleyen adam, amcaoğlunun aleyhine eğri söyler mi? Evet. Resulullah <gülüyor> aleyhissalatü vesselam, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor. Dilsiz şeytan olmamak için, kimin haklı, kimin haksız olduğunu öğrenmemiz lazım. Haksızın karşısında mazlumun da yanında olmamız lazım. Bukhari ilimde 11 numarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu şekilde söylediğini Kaydetmiş İmam Bukhari rahimahullah. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Evet arkadaşlar, çünkü nefret ettirmek hazımsızlığın, hoyratlığın, cahilliğin ve seviyesizliğin göstergesidir. Senin düşünce ne? Muhalif bir düşünceyle gelebilir adam. Demeyeceksin ben böyle düşünüyorum, sen de böyle düşünmek mecburiyetindesin. Sen de ben de Kur'an'ın paralelinde düşünme durumundayız. Bakacağız hangimizin düşüncesi, hangimizin uygulaması, hangimizin savunduğu şey Kur'an'la mukayyet sahih sünnetle mukayyet ona bakacağız. Evet. Kardeşlerim bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi söylüyordu, dile getiriyordu asabına. Onu ilk önce kendi nefsinde, hayatında yaşıyordu. Biz gerçekten bugün dile getirdiğimiz meseleleri dile getirdiğimiz gibi hayatımıza tatbik ediyor muyuz? Bizim derslere gelen bir kardeş var. Allah hepimize afiyet versin. <gülüyor> Bir kardeşi zemmetti. Bir hatasından dolayı. Yüzüne karşı. Şimdi zemmeden kardeşin de aynı şekilde bir hatası var. Ben de onu dile getirdim. Dedim ki sen bu kardeşi zemmettin bu hatadan dolayı. Bak aynı hata senin üzerinde de var. <gülüyor> Sen en yakınının üzerindeki bu hatayı görmemezlikten geliyorsun, bu kardeşin o hatayla hatalı olduğunu hazmedemiyorsun. Ben dedim söz geçiremiyorum. Ha. Demek ki sen yakınına söz geçiremiyorsun, onda mazur oluyorsun. Öteki adam da kendine söz geçiremiyor, o günahı işliyor. O kendine söz geçiremiyor, senin katında suçlu ama sen kendi kızına söz geçiremiyorsun, söz geçiremediğinden dolayı kendin mazur oluyorsun, kendini mazur gösteriyorsun. Olur mu böyle şey? Ya hiç olmazsa, bende bir yara varsa başkasının yarasını tırmalamayacağım ya, öyle değil mi? Kanatmayacağım, adamın yarası Artık olgunlaşmış, kanamış, çıkmış, cerahati kaybolmuş içinden yara kapanmaya başlıyor. Niye gider de tırnaklarsın o yarayı? Çünkü aynı yaradan muallel sensin. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir meseleyi dile getirdiğinde, <gülüyor> dile getirdiği meseleyi kendi hayatında ne yapıyor? Tatip ediyordu. Affedin, kolaylaştırın, güçleştirmeyin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'den Medine'ye hicret ederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Evini kilitledi, çıktı, hicret etti. Amcasının oğlu Akil, Peygamber Aleyhissalatu vesselam hicret ettikten birkaç gün sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evini satılğa çıkardı. İçindeki mefruşatıyla beraber. Bunlar dedi gittilerse eşyaları dedi nasıl olsa bize kaldı. Muzaffer bir komutan olarak Resulullah Aleyhissalatu vesselam Üç sene sonra Mekke-i Mükerreme'yi ne yaptı? Fethetmek için geldi. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzgün bir vaziyette. Doğduğu ev başka biri tarafından gasp edilmiş. Ki akil tarafından satılmış o adama. Yirmi iki gün kaldı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de giriş ve çıkışıyla beraber dediler ki ya Resulallah ilk girdiklerinde artık topladı herkesi herkesin elayağı titriyor Mekke müşriklerinin susam silkiyor ayakları dedi ne yapacağım ben size ne bekliyorsunuz benden dediler ya Muhammed sen hayırlının oğlu hayırlısın senden ancak biz şimdiye kadar hayır gördük hayır umuyoruz ne dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İzhebu entumut tulaqa. Gidin hepiniz azad olunmuşsunuz. İzhebu entumut tulaqâ. Gidin hepiniz azad, serbestsiniz. Dövmediler mi Resulullahı Mekke-i Mükerreme'de? Hangi hakarete uğramadığı kaldı? Başına türlü belalar, musibetler getirdiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ashabını önünde parçaladılar. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu insanları affetti. Ondan sonra dediler Ya Rasulullah, sahabe-i hadi babanın evine in. Babanın evine in. Yani sen babanın evine inme hususunda en layık olansın. Dedi amcam Abu Talib'in oğlu Akil bize ev mi bıraktı? Sattı. Haber alıyor tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapmadı? Babasının kendisine miras kaldığı, babasından kendisine miras kalan evi başka birisi haksız şekilde sattığı halde satın alan kimsenin elinden çekip almadı. O ev onun oldu. Biz olsaydık ne yapardık? Evet. Dersimiz musamaha dedik. Yani hoşgörü. Allah subhanehu ve teala el a'raf suresi 199. ayette şöyle buyuruyor. Huzil af ve bil ma'ruf ve a'rid an il Allah Subhanallah. Allahu akbar, Allahu ekber. Vallahi sadece şu ayeti kerime nazil olsaydı Başka hiçbir ayet nazil olmasaydı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmekten başka hiçbir şey bize bildirmemiş olsaydı sosyal adaleti insanlar arasındaki kardeşliği tesis etmek için bu ayet yeterdi. Bakın Rabbul Alemin Azza ve Celle ne buyuruyor? Huzil <gülüyor> ve Af yolunu tut ve emr bil ma'ruf ma'ruf olanla emret ve arid an il cahillerden de yüz çevir <gülüyor> <gülüyor> Yine Maide suresi ikinci, ayeti kerimede ve ta'alenu alel birri ve takva Buyuruyor. Ve la ta'avanu al-istmi ve al-udwan buyruyo. İlik ve taqwa yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlıkta da, günahta da yardımlaşmayın. Alaikum salam ve rahmatullah ve aleyküm. Evet. Biz İslam'ı yaşarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmezsek tam manasıyla Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza adapte edemeyiz. Resulullah affetmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Biz neye affetmeyelim? Sen affedici ol ki Allah Subhanahu ve Teala'yı kendine karşı affedici bulasın diyen de Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Evet. Kardeşler bizler kendi dinimizi yaşarken aynı anda birer tebliğcıyız. Yani dinimizin reklamını yapmamız lazım. En güzel reklam da nedir biliyor musunuz? Kişinin inandığı şeyi hayatına tatbik etmesi, ondan taviz vermemesi. Sahabe-i kiram, rıbunullah Teala aleyhi mecma'in hazaratı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra gidebildikleri kadar memleketlere ne yaptılar gittiler seyahat ettiler. Sırf İslamı etmek için. Hiç birisi haberciyi bilmiyordu. Hiç birisi İran sırasının o günde konuşulan Farisi dilini ne yapmıyordu bilmiyordu. Hiç birisi Rum'a geldiğinde Anadolu'ya seferler, akınlar yaptıklarında ya da Kıbrıs'a fetih için gittiklerinde Kıbrıs Rumlarının konuştuğu dili bilmiyorlardı. Ama halleriyle, davranışlarıyla örnek bir hayat teşkil ediyorlardı orada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da ölçü vardı, tartı vardı, mizam vardı, terazi vardı. Ama adamlar ne yapıyorlardı? Sahtekarlıkla ölçüp biçip tartıyorlardı. Karşıdaki adam yeni gelen kişilerin baktı ki ölçerken tartarken ne yapıyor? Kılı kırk yarıyorlar. Adaletsizlik yapmıyorlar. E tabi bir adam... Bir memlekete gittiğinde belki 3-5 ay tam manasıyla konuşamayacak ama 5-6 ay sonra halini, derdini anlatacak kadar o yörenin dilini öğrenecek. Sahabe-i kiram da öyle yaptılar. Geldiler, sordular, geldiler. Niye böyle yapıyorsunuz? Hani biz de biz ne yaparız? Teraziyi tutarken sırça parmağımızla pıt, dirhemin olduğu yeri bastırırız, ağır gelsin diye ben küçüklüğümde biliyorum. Bu şekilde sahtekarlık yapılıyordu. Siz de belki ne yapmışsınızdır? Buna vakıf olmuşsunuzdur. Ama onlar öyle yapmıyorlardı. Gösteriyorlardı. Terazinin dili birbirini görür şekilde sahtekarlık yapılmadan tam ölçüyü tutturuyorlardı. Dediler niye böyle yapıyorsunuz? Herkes böyle yapıyor. Bakın biz Müslümanız diyorlardı. Adamlar sadece bunların davranışlarını görerek İslam'a girdiler bugün Filipinlere Endonezya'ya Müslümanlığı götüren kimseler tüccarlar oranın yerlileri sırf giden Müslüman tüccarların yapmış oldukları ölçüde ve tartıdaki hassasiyetten dolayı Müslüman olmuşlar. Kardeşlerim, bizim babalarımız, dedelerimiz bin seneden beri Müslüman. Öyle değil mi? Bin seneden beri Müslümanız. Ama İslam bizim kalbimizde taht kurmamış. Çünkü küçüklükten beri İslami bir cemaatin, cemiyetin içinde biz ne yapmamışız? Büyümemişiz. Yalancılığı görmüşüz. Sahtekarlığı görmüşüz. Anamız babamız yalan söylemiş. Geliyor efendime söyleyeyim babamızın sevmediği birisi. Babamız onu görüyor camdan. Söyleyin ki beni ararsa evde değil. Öyle değil mi? E çocuk şimdi ne yapıyor? Babam evde değil. Ha, çocuk öğrendi. İstenilmeyen, hoşlanılmayan biri geldiğinde yalan söylenebilir. Çocuğun yerleşti mi kafasına yerleşti. Sen istediğin kadar söyle. Yalan söylemek günah diye. Demeyecek mi çocuk baba sen niye söyledin? Sigara içmek kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey. Pis kokuyor bilmem ne yapıyor. Dumanı var. İnsanı öldürüyor. Aman ha, sen oğlum işte sigara içme. Demeyecek mi çocuk? Ya baba o kadar kötü bu sigara içmekte. Sen niye içiyorsun bunu? Sen içiyorsun güzel bir şey olduğu için. Öyle değil mi? Çirkin olsaydı sen içmeyecektin onu. Sen diyemeyeceksin çocuğuna Oğlum sigara içme bu kötü bir alışkanlık. Paranı el alıyor, dumanını yel alıyor, zehiri sana kalıyor. Diyemeyeceksin. Baba sana kalmıyor mu? Diyecek ondan sonra. Çocuklar şimdi şey değil, aptal değil. İşte biz inandığımız meseleleri savunmazsak, hayatımıza tatbik etmezsek, karşıdaki insanlara ne yapamayız? İnandırıcı gelmeyiz. Ondan sonra bizim terazimiz Yamuk olduğu için tarttıklarımız tam manasıyla on numara çıkmaz. Bozuk bir teraziyle tartıp alışveriş yapan kimse günü gelir yapmış olduğu haksızlıkları çok feci bir şekilde öder. Size... Olmuş bir hikayeyi anlatayım. Ondan sonra dersimize nihayet verelim. Bir karı koca var. İhtiyar ama çok fakirler. Peynir yapıp peynir satıyorlar. Köydeki bakkala veriyorlar peyniri. Ondan da şeker alıyorlar. Tuz alıyorlar, efendime söyleyeyim, onun e, miktarınca gaz alıyorlar, neyse eskiden geçmiş bir olay. Bakkal gelen, ile dedenin evinden gelen peyniri ölçmüyor, tartmıyor, inanıyor, güveniyor. Ama şeytan bu, ulan diyor ya bu insanlar diyor fakirler, acaba diyor peyniri eksik mi tartıyorlar yoksa düzgün mü tarttılar bir tartıyor 900 gram geliyor peynir İhtiyar dede ikinci gün peyniri getirdiğinde artık diyor peynir getirme diyor efendim niye sen diyor eksik diyor, tartıyormuşsun diyor peyniri bu zamana kadar diyor getirdiğim peynir diyor hep diyor 100 er gram diyor, eksik gelmiş dün diyor ölçtüm 100 gram diyor eksikti <gülüyor> ihtiyar ne diyor biliyor musunuz vallahi diyor bizim diyor terazimiz yok ben diyor senden diyor almış olduğum ilk günkü diyor tuz tuzu diyor torbaya koydum bir kiloluk bir çubuğun oklavanın orta kısmına diyor bir ip bağladım iki tane kefe yaptım senden diyor almış olduğum tuzu diyor kefenin bir tarafına koyuyorum peyniri öteki tarafa koyuyorum Allah'a yemin olsun ben eksik tartmıyorum senin bana vermiş olduğun tuzun vezninde tartıyorum ağırlığında meğersem adam 100 gram çalıyormuş herkesten kardeşler bu duruma düşmeyelim. Yani ilk önce akidemizi çok iyi bir şekilde öğrenelim. Amelimizi çok iyi bir şekilde, nelere istinad ederek yapıyoruz onu öğrenelim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu amel ve akideyi ashabına nasıl öğretmiş, onlar nasıl hareket etmişler onları öğrenelim. İlk önce kendimiz yaşayalım, ondan sonra yaşatmaya çalışalım, anlatalım. Ama anlayamamış olan, anlamakta güç, güçlük çekmiş olan, çeken kardeşlerimize de yahu kardeşim kaç defadır anlattım be, kas kafalı mısın sen? Böyle söylemeyelim. Böyle söylersek karşıdaki Müslümanı kaçırırız senin vazifen ve ma aleyke illa el belag Resulullah'a ve e, aleyhissalatu vesselam Allah azze ve celle ne yapıyor ve ma aleyke illa el belag senin bir vazifen yok ancak apaçık tebliğ etmek var artık Resulullah aleyhissalatu vesselam maddi bir şekilde bizim aramızda yok vefat etti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesiyle Hepimizi Allah Azze ve Celle kendi kudretimiz kadar vazifelendirdi bize. Nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlatıyorsa anlatmakta anlatmaktan bıkmadıysa rivayete göre Ebu Leheb ve Ebu Cehle bin defa gitmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şeyleri söylemiş. Allah'tan başkasını ilah kabul etmeyeceksiniz, putlara tapmayacaksınız. Onların elinden bir şey gelmiyor. Sizi duymuyorlar, sizi görmüyorlar. Muktedir değiller. Sizin başınızdan bir şey kaldırsınlar ve size bir ikramda bulunsunlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biz de ne yapacağız? Karşıdaki kişileri, Karşıdaki kişileri incitmeden, rencide etmeden anlayacakları şekle getireceğiz. Kusurlarını kusurlarını örtmeye bakacağız eğer örtülmesi gereken bir kusursa. Şeytanın vazifesi insanları cehenneme itmek. Bizim vazifemiz insanları cehenneme itmek değil. O kafir, şu kafir, bu kafir deyip insanları tekfir etmek değil. Günah işleyen kişi, günah işleyen kişi tövbe eder, günahkar olur. Dinden çıkıcı, çıkarıcı durumları öğrenmemiz lazım, öğretmemiz lazım. Dinden çıkarıcı bir kelimeyi, davranışı, irtikab etmiş olan kişiyi de hemen sen dinden çıktın, vay imansız kafir mürted başının kesilmesine hak sahibi oldun deyip ne yapmayacağız? Onu tezif etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Öğreteceğiz, öğreteceğiz. Bizim vazifemiz öğretmek. Ama ilk önce çok iyi öğreneceğiz. Yani okumadan alim, yazmadan katip olmanın yolunu aramayacağız. Allah Azze ve Celle Söylediklerimizle amel etmeyi, dinlediklerimizle amel etmeyi bize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Allah. Rabbimiz Celle ve Ala kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirici meseleler yaratsın. Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsimizle, enaniyetimizle, ene duygularımızla hareket etmeyi değil de Kur'an ve sünnetin verileriyle, hareket etmeyi cümlemize nasip i müesser eylesin. Allah subhanehu ve teala şurada toplandığımız gibi ahirette Peygamber Aleyhisselatu vesselamın yanında toplanmayı bize nasip etsin. Amin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ala alihi ve sahbihi ve ahiru da'vanan ilhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.